En kıymetli şeylerden bir tanesi temiz gıdaya ulaşmak. Bunun için artık aslında bir sürü de alternatifimiz var. Gıda toplulukları, organik pazarlar, e, organik ürün dükkanları ya da direkt üreticiden almak. Ama biz bugün e, temiz gıdaya ulaşmakta organik pazarların rolünü konuşacağız. Buğday Derneği Ziraat Yüksek Mühendisi Kevser Ünerle hoş geldin Kevser. Hoş bulduk. Önce şunu sormak istiyorum. Ee, özellikle İstanbul'da kaç tane pazar var? İstanbul'da bizim denetlediğimiz dört tane pazarımız var. Bakırköy'de, Beylikdüzü, Şişli ve Kartal ekolojik pazarları. Peki biz hani bütünden detaya inersek. ilk şu soruyu sorayım. Şehir insanının özellikle temiz gıdaya ulaşmakta. Organik pazarların en büyük avantajları, sağladığı en hani, iyi tarafları neler? <gülüyor> Öncelikle adil ticaret diyebiliriz. Ee, şehir insanı zamanla üreticiden kopmuş durumda evet. Yani biz marketlerde gıdayı alırken ya Aslında bunu tabii ki sorgulamamız gerekiyor Neye gıda dediğimizi hı hı. Ama e, yani bir domates alırken bu domatesi üreten kişiyi bilmiyoruz hı hı. Çoğunlukla üretildiği yeri dahi bilmiyoruz Koşulları zorluklarını bilmiyoruz Ama pazarlarda üreticiden tüketiciye direkt alış olduğu için Kişi domatesini ya da herhangi bir sebze meyvesini yetiştiren üreticiyle birebir tanışıp hem bilgi akışı sağlayabiliyor hem aklına takılan soruları sorabiliyor. Kısacası gıdasını sorgulamak için kendine bir platform buluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında pazarlarda hani temiz gıdaya ulaşmaktaki en avantajlı şeylerden bir tanesi üretimle kopan bağımızı tekrar e, kurmaya çalışabiliyor. Çalışıyoruz, evet, tekrar kurmaya kesinlikle. çalışıyoruz. Evet, kesinlikle. daha sonra tazelik diyebiliriz. Taze ve güvenilir ürüne Hı -hı. ulaşmak. Pazarlar bize bunu sağlıyor. Tabii pazarlara gelen ürünler soğuk hava deposuna çok da girmeyen ürünler değil mi? E, üretici topluyor ki. ve pazara getiriyor. Hı -hı. Genellikle şu şekilde oluyor. Perşembe günü örnek verirsem Alaplı'dan ya da Ankara Kalecik'ten bir üretici ürünü topluyor, yüklüyor ve Cuma günü ilk pazara geliyor. Hı -hı. Eğer cumartesi de tezgiye varsa... Aynı ürünler cumartesi satışı oluyor ve sonrasında evine geri dönüyor satışlarını yapı. Evet, e, üreticinin e, üreticiyle bağı kurmak, tazelik. Hı hı. E, başka ne gibi avantajları var? Ee, başka çeşitlilik, özellikle hı. yerel çeşitlerin desteklenmesi konusunda pazarlar avantaj. Onun haricinde sosyal ve kültürel ortam. Yani buna, buraya pazarlar sadece bir satış alanı olarak değil, aynı zamanda insanların sosyalleş, sosyalleşebileceği, ...birbirleriyle bilgi paylaşabileceği bir kültürel platform olarak bakmalıyız. Ee, üreticiler e, pazarlar sayesinde yıllık üretimlerini planlıyorlar. Hmm. Küçük üreticiyi Tabii destekliyor. Ki, küçük yani. üreticiyi destekliyor aynı zamanda. Ve e, zor durumda olan üreticiye de bir nevi dayanma gücü veriyor. Hmm. Ona bir satış kanalı sunduğu için üretici kendine bir destek bulmuş oluyor. E, aynı zamanda üretici ve... E, STK işbirliği ile beraber birçok platformun da önüne açılıyor. Yani bu bir kooperatifleşme olabilir, çeşitli örgütlenmeler olabilir kendi yararları adına. Yani bunun içinde açık bir platform. Çok güzel. Peki dört tane pazar var İstanbul'da. Evet. Bu pazarlarda kaç üretici var? Mesela Şişli'deki organik pazar, Hı -hı. en büyük pazar ve Türkiye'nin ilk organik pazar. Evet, Şişli'deki... Kaç, kaç üretici, Hı -hı. kaç tezgah, kaç katılımcı? Evet, Şişli'deki pazar 2006 yılında, 17 Haziran 2006 yılında kuruldum. 80 katılımcı var. Bu katılımcıların yüzde 62'si üretici. Yani sadece kendi sattığı ürünlerini satan katılımcılar. Yüzde 24'ü üretici artı aracı. Hı hı. Yani aracı dediğimizde bizim aklımıza genellikle yani insanların aklına haldeki aracılar gibi hı hı. aracılar canlanıyor. Ama bu o şekilde düşünmemeliyiz. Çok küçük üreticiler var. Hani kendileri İstanbul'a geldikleri takdirde lojistik maliyetlerini karbon ayak izini, işte tezgahında çalıştıracağın personelin maliyetini karşılamayacak insanlar, bu insanların tanıdıkları insanların ürünlerini satan temsil eden kişiler olarak düşünebiliriz. Hı hı. Bu şekilde yüzde hem üretici ama bazı ürünlerde örnek veriyorum meyve tarzı ürünlerinde aracılı olarak satıyor, yüzde de sadece aracı. Dediğimiz gibi küçük üreticiden alarak ürünü İstanbul'da onları temsil eden insanlar. Thank you. Mm. Evet avantajları var evet ama mesela şu anda bu kadar çok üreticiden bahsettiğin zaman bir tüketici olarak şöyle bir şey endişe oluşuyor bende. Bu üreticilerin hepsi ve bu getirdikleri ürünlerin hepsini nasıl denetleniyor? Yani bu pazar, pazar çünkü açık bir alan e, mallar oraya iniyor sonrasında geri gidiyor. Hani bu, bu birazcık da endişe veren bir şey. Biraz denetimden de bahsedelim mi güvenilirlik açısından avantajları nelerdir pazarların? Evet, haklısınız. insanda bir endişe oluşuyor. Şu şekilde biz Buğday Derneği ile beraber, belediyelerle beraber bir denetim mekanizmamız var. Ne yapıyoruz? Pazara gelen ürünün öncelikle hepsinin sertifikalı olması gerekiyor. Yani Tarım Bakanlığı'nda akredite olmuş sertifika kuruluşları tarafından ürüne verilen bir ürün sertifikası var. Bu ürünün satış izni aynı zamanda. Ürün sertifikası olmayan ürünün pazarda satışını ee, olmuyor yani sağlamıyoruz. Yani master Hı -hı. sertifikadan farklı bir şey ürün sertifikası. Evet. Master sertifika tarlaya mı veriliyor? Evet master sertifika kişinin ürün aslında e, ürün planı. Hı -hı. Ben bu sene bunları bunları ikeceğim diyor kişi. Ama eksikler olabilir vesaire. Ama ürünü çıktığında ürününe kilo bazında kesilen Hı -hı. bir sertifika var. Öncelikle bizim temelimiz bu sertifikalar. Evet. Bu sertifikalardan sonra mali belgeler, tabii ki üretici kendi ürünü sertifikası da getiriyor ama bu aracılardan bahsettik. Bu aracılarda mali belgesi olması gerekiyor. Yani ürün x kişisinden getirdiğini kanıtlayacak belge olarak Hı -hı. söyleyebiliriz. Bunların rutin denetimini yapıyoruz. Yani sabah biz bunları kayıt altına alıyoruz. Bir tezgahta olan bütün ürünlerin tek tek sertifika kontrolleri, mali belge kontrolleri yapılıyor. Sonrasında gelen kiloları Alıyoruz tezgah sahibinden ve gün sonunda da kalan ürünü yazıyoruz. Yani bu şekilde izlenebilirlik sağlıyoruz. Bir sertifika bir ürüne örnek veriyorum 5 ton kesildiyse eğer bu şekilde biz bunları her hafta raporlayarak kaç kilo bizim pazarlarımızda hani diğer satışlar harcı satıldığını kontrol sertifikasyon kuruşlarına iletmiş oluyoruz. Bir bu verileri kaydettiğiniz bir... Veri tabanınız var mı? Tabii bizim bir veri tabanımız var. Bu şekilde pdf formatında raporları oluşturuyoruz haftalık olarak. ve Hafta bittiğinde o pazardan sonra hızlıca bu rapor diğer haftaya kadar ulaştırılıyor ve KSK'lara mail atılıyor. E, şey, denetimleri kim yapıyor? Denetimleri Buğday Derneği belediye personelleri Hı -hı. yapmakta ve onun haricinde de tüketici komisyonları korduk. Biz. Hı -hı. Bu yeni bir sayılabilecek bir oluşumumuz bizim. Yani tüketicimizin söz sahibi olmasını istiyoruz. Yani aslında şeffaflık adına pazarda sürekli olan bizim tüketicilerimizin e, bir sorumluluklarımızı paylaşmak adına hep beraber yapıyoruz. Hı hı. E, pazarların artık yönetim komisyonlarca yapılıyor. Evet. Yani yönetimden kastım aslında şey, karar alma mekanizması hı hı. daha demokratik bir ortamda. Kimler var komisyonda? Komisyonda üreticiler var. Aynı zamanda aracı diye tabir ettiğimiz katılımcılarımız var. Belediyeler var. Ee, Buğday Derneği mevcut ve tüketicilerimiz tabii ki. Her pazarın kendi özelinde mi bir komisyonu var? Tabii ki. Hı -hı. Her pazarın işte şişli ekolojik pazar için ayrı, kartajlı ekolojik pazar için ayrı olarak tabir edebiliriz. Evet. Peki avantajları tamam Aa, ama hı -hı. muhtemelen dezavantajları da vardır. Tabii ki. Ee, pazar içi rekabet bizim en büyük dezavantajımız. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kalabalığın içerisinde rekabetten dolayı sorun çıkıyor olması. Tabii ki. Çünkü herkesin bu geçim kaynağı tabii. her şeyden önce. Tabii ki bu dönül vermiş insanlar ama bir geçim kaynağı olduğu da bir gerçek. Onun haricinde açık alanda olmanızdan dolayı iklimsel şartlar ve fiziki koşullar. Hmm. Bunlar bizi gerçekten etkiliyor. Belediyelerle ilgili kadro değişiklikleri bizi etkiliyor. Çünkü... Bize örnek veriyorum gelen personeller ya da e, belediyeyle yaptığımız anlaşmalar bir sonraki belediyede ya da dönemsel olarak değişikliklere uğrayabiliyor. Çünkü bu bir proje. Bir projeye bakış açısından herkes açısından aynı olmuyor. Hı -hı. Bunu gönülden destekleyen insanlar da oluyor. Ya da hani... Ya böyle bir şey benim çok desteklediğim bir şey değildi. Altına imza atmak istemeyen insanlar da olabiliyor. Bu bizim bunlar bizim için dezavantaj. Dezavantaj. Ee, peki pazarlar olmasa ne olurdu? Yani bu kadar e, <gülüyor> üretici, işte bu kadar e, ürün tüketmek isteyen e, tüketici, yani <gülüyor> ne gibi bir e, tablo çizilirdi? Şu şekilde Buğday Derneği'nin açtığı pazarlar sayesinde organik kelimesinin popüleritesi arttı hı hı. ve ulaşılabilirliği arttı. İnsanlar bilmeye başladı, araştırmaya başladılar, gıdasını sorgulamaya başladı. En önemlisi de sektörün önünü açtı. Yani pazarlar aynı zamanda dükkanların AVM satışlarının, e-ticaret satışlarının önünü açtı ve bunları da besliyor aynı zamanda. Besliyor derken onlar da ürün satışlarını orada mı gerçekleştiriyorlar? Büyük çoğunlukla evet. Çünkü şişli ekolojik pazar özellikle lokomotif şeklinde olan bir pazar diyebiliriz. Sabah erken saatlerde hani toptancılar dükkan, SEP'le vesaire ısmarladıkları ürünleri hani en taze ürüne direkt üreticisinden oradan ulaşıyor hmm. ve dükkanlarına götürüyorlar. Peki fiyat konusunda pazarlar avantajlı mı yoksa dezavantajlı mı? Şu şekilde. Ya piyasaya hı. etki ediyor mu pazarların fiyat politikası? Fiyat hı. politikasını nasıl belirliyorsunuz? Fiyat politikasını biz e, üreticilerimiz için bir üst sınır belirliyoruz hep beraber. Çünkü e, ürünün bir maliyeti var. Genellikle algı ekolojik ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğu şekilde. Ama bu doğru bir algı değil. E, bizim ürünümüzün Fiyatı sezon başında belirleniyor ve sonrasında düşüşe geçiyor. Hani Hı -hı. sürekli bir sirkülasyon yok bu fiyatta. Ve aynı zamanda ürünün çok fazla girdisi var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hani sertifika kuruluşunun Hı -hı. ödenilen girdi, işçilere çok fazla otilacı vesaire kullanılmadığı için ödenen girdiler, lojistik maliyetler vesaire. Bunlar göz önüne alındığında ve... Sağlıklı bir ürüne ulaşılması gerektiğinde düşünüldüğünde aslında bu fiyatlar makul fiyatlar. Sizin fiyatlarınızın Hı -hı. tavsiye niteliğinde değil mi? Tabii yani, ki. Hani zorunlu değil sonuçta. O e, fiyata satmasa ki. da olur. Çünkü serbest bir ekonomi olduğu için evet. kişiyi böyle bir sınırlayabileceğimiz bir ekonomik yapımız yok zaten. Yasal bir durum Tabii yasal yok. bir durumumuz yok. Yani kişi isterse aslında istediği fiyattan satma özgürlüğüne sahip. Tabii. Kesinlikle ama bizim birazcık daha hani hem Buğday Derneği'nin yıllardır bir işi beraber yürütmenin verdiği karşılıklı esnaf hukuku diyebileceğimiz bir şekilde bir üst limit belirleniyor ve kişiler genellikle buna da uyuyorlar. Bir esnaf hukuku var aslında. Evet evet doğru. öyle diyebiliriz daha doğru. Evet. Ee, şimdi kısa bir mola verelim müzik arası ardından tekrar beraberiz. And I'm my... Tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında 94.9 Açık Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temiz gıdaya ulaşmada organik pazarların yeri ve önemini Buğday Derneği Ziraat Yüksek Mühendisi Kevser Üner ile konuşuyoruz. O da bize güzel güzel anlatıyor. Ee, şey merak ediyorum. Gıda toplulukları, organik dükkanlar, internet siteleri ve organik pazarlar. Hı hı. Bunları birbirinden ayıran en temel özellik... Nedir? Şöyle diyebiliriz, organik pazarlarda bir denetim mekanizması var. Hı hı. Az önce bahsettiğimiz gibi hem dernek hem belediye tarafından yapılan bir denetim var. Yasal bir denetim Evet, Değil yasal mi? bir denetim bu. Belediyelerce de kabul edilen. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Dükkanlar, daha sonra organik dükkanlarda... Doğal tabiri kullanılarak satılan başka ürünler de oluyor. Hı hı. Hani bunlar zaten organik değil doğal tabiriyle satılıyor ve sertifikası olmuyor. Hı. Ama bizim pazarımızda bütün ürünler kapalı mamuller, süt ürünleri aklınızda gelecek bütün ürünler organik sertifikalı. Zaten pazarı girişin en temel şartı da sertifikalı olması değil mi? Evet sertifikalı üretici olması. Geleneksel, doğal hı hı. işte yerel dediğimiz o. Tabirlerle sertifikası Hı -hı. yoksa satış olmuyor. Evet o şekilde ee, pazara girmek isteyen kişi organik üretici olması gerekiyor. Öncelikle belediye ve buğday derneğine belgelerini toparlayıp sertifikalarını bir başvuru yapıyor. Her sene bu başvurular değerlendiriliyor. Yeni üreticiler için yer açılmaya çalışılıyor. Peki e, dükkanların başka... ...şöyle aslında dükkanları e, kötülemek ya da işte gıda topluluklarını evet. kötülemek istemiyorum. Sadece pazarın daha kapsamlı ve daha büyük bir şey olduğunu... <gülüyor> <gülüyor> ifade etmek istiyorum <gülüyor> hani niyet olarak ee, peki gıda topluluklarını pazarlardan ayıran <gülüyor> en temel şeyler ne şöyle gıda toplulukları organik sertifika şartı aramıyor <gülüyor> onlarda direkt üreticiye ulaşıyorsunuz ya da onlar ulaşmış oluyor ve çeşit az <gülüyor> gıda topluluklarında bizde hani aklınıza gelecek her şey kozmetikten de tarışanam <gülüyor> Kapalı mamülden, bunun içine hani badem kayısı kuru, kurutulmuş elma hı hı. vesaire ürünler, hurma. Onun haricinde et ve süt ürünleri, et, yumurta, süt, aklınıza gelebilecek ürünler, tabii ki taze meyve, sebze. Bu şekilde ürünlere 12 ay boyunca ulaşabiliyorsunuz. Evet. Hani çeşit anlamında dediğim gibi şişli ekolojik pazar özellikle bir hem ilk pazar olması anlamından çok önemli hem de bir lokomotif. Yani bal, bal, türevleri, polen, propolis. Aklınıza gelebilecek hemen hemen birçok ürün yani çeşit anlamında zengin. Evet. Peki organik pazarlara e, sabit üreticiler geliyor değil mi? Yani bu, bu hafta gelen öbür hafta gelmekten vazgeçemiyor. Öyle bir sisteminiz var. Yani bir üreticinin organik pazarda tezgah sahibi olabilmesi hı hı. Şey, meselesi nasıl e, gerçekleşiyor? Evet sabit şöyle söyleyeyim size yıllık diyebilirsiniz. Hı hı. Çünkü belediyelerle yapılan anlaşmada bu bu şekilde. E kişi bir tezgah katılacak hak sahibi olduktan sonra e, satışını yapıyor. Diyelim ki bir problem oldu. Yani vefat ettik kişi veya bir sorun olduğu karşılayamıyor. Tezgah iptali de seneden seneye ancak gerçekleşebiliyor. Yani bizim pazarımızda 13 yıldır aynı yerinde hala üretimin satışını yapan üreticiler var ve bunlar gün be gün ...üreticinin hani gelişimini, ürün Hı -hı. çeşitliliğini, ürün gamını... ...yani siz böyle pazarımızın sürekli müşterileri bunları gözlemliyorlar. Evet. O zaman son olarak şunu da sormak istiyorum. Neden ekolojik pazar modeli? Çünkü bayağı bir uzun sebepleri var. <gülüyor> evet. <bunun. gülüyor> Özellikle iç pazarda bizim adil, sürdürülebilir, güvenilir alışveriş modeli. Bu çok önemli ve bunu ekolojik pazarlar sağlıyor bize. Evet. Hem bize hem üreticiye. Tabii kesinlikle üreticiye. Özellikle üretici için dediğim gibi bir e, bir organizasyon için kooperatifleşme vesaire süreçlerde bir e, toplanmak için bir platform sağlıyor. Hı hı. Üreticiyi destekliyor. Ona bir satış platformu her şeyden önce bir güç sağlıyor. Üretici talep tespiti yapabiliyor. Bir üretim planlaması yapıyor. Hı hı. Ve e, üretici 12 ay ürün sunmak istediği için e, münavebeyle. Ve ürün çeşitliliğini bu şekilde sağlıyor. Hı -hı. Onun haricinde üreticiler arası bilgi akışı da sağlanıyor Hı -hı. ve bilgi serbest dolaşıyor. Bu çok önemli bir madde Hı -hı. aslında. Çünkü mesela bir sürü üretici her hafta bir e, pazar alanında toplanıyorlar. Tabii ki. Bazıları aynı şeyi üretiyor. Evet. Mesela kıvırcığına bitkilen bir e, üretici bunu Hı -hı. çözemediyse Hı -hı. çözen bir üreticiden... Bilgi desteği de alıyor. Aslında kesinlikle, çok önemli bir şey. Kesinlikle. Bazen spesifik sorunlar olabiliyor. Daha önce yani 13 yıllık bir üreticinin ya da daha uzun süreli bir üreticinin hiç karşılaşmadığı bir sorunla yüzüze gelebiliyor dediğiniz gibi. Evet. Ve bu durumda kendisi gibi aynı yörede ya da daha farklı bölgelerde bu sorunla karşılaşmış insanlar da çözüm bulabiliyor. Evet. Ve bu çok önemli. Hep evet. beraber öğreniyoruz. Çok onun haricinde ulaşılabilirlik çok önemli. Özellikle hani fiyat konusunda çok çekinceler olabiliyor ama dediğimiz gibi hani gerçek gıdanın değeri, hani bu maliyeti hesaplamak önemli bir şey. Yani marketten konvansiyon olarak aldığımız bir ürün suya, havaya, çevreye her şeye zarar veriyor ve bunun maliyetini kimse ödemiyor. Hmm. E, bunun maliyetini hani ilaçla, gübreyle toprağını yoran ve toprağını işlevsiz hale getiren çiftçi yıllar sonra... Bunu maletin çiftçi ödüyor. Kendi evet. toprağı kullanılamaz hale geliyor. Ve yani bunu bizim sorgulamamız lazım. Hani gıda nedir? Nasıl ulaşabiliriz? Güvenilirliği ve gerçekten fiyat, gerçek gıdanın fiyatı nedir? Evet. O zaman e, temiz gı gıdaya ulaşmakta organik pazarlar hem hı. şehir insanı için evet. hem üretici için hı hı. E, çok ciddi bir önem taşıyor. Çok Kesinlikle. büyük bir platform. E, denetimlerde belediye ve buğday derneğinin e, çalışanları tarafından yapılıyor. Evet. E, pazarlardaki Hı -hı. Ka bütün kararlar ve e, pazarla ilgili önemli meseleler komisyon, şeffaf evet, komisyonlarda tartışılıyor. Hı -hı. Gayet demokratik bir yapı. Hı -hı. E, ve bir, bir sürü çok yönlü düşünülen tüketicinin, üreticinin, belediyenin, STK'nın içinde var olduğu Hı -hı. bir yapı. E, gıda toplulukları ve dükkanların da temiz gıdaya ulaşmak tek ayrı ama Kesinlikle. organik pazarlarda çok ciddi bir potansiyel var orada. Kesinlikle. çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür. Tohumdan Nasa'da Ekolojik Yaşam programında bugün temiz gıdaya ulaşmada organik pazarların yeri ve önemini konuştuk. Buğday Derneği Ziraat Yüksek Mühendisi Kevser Ünal'lı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.